İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden yakınlık ve dostluk bağları içinde doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.